Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Avrupa'yı 2010 yılına kadar dünyanın en rekabetçi ve bilgiye dayalı dinamik ekonomisi haline getirmeyi hedefliyorlar. Bunun için birlik içindeki üretimin %40 civarında artması ve 20 milyon yeni iş yaratılması gerekiyor. Küreselleşen ekonomi içinde yatırımları daha kolaylaştırmayı, iş gücünün de daha esnek çalışmasını amaçlayan bu politikalar çalışanları nasıl etkiliyor? Avrupa'daki sendika hareketi bir taraftan genişleyen, diğer taraftan da ekonomik entegrasyonunu derinleştiren birlik içinde ne tür taleplerle ortaya çıkıyor? Avrupa Birliği işçilere ne veriyor? Geçtiğimiz Mart ayında Barcelona'da düzenlenen Avrupa Birliği zirvesi sırasında Avrupa'nın birçok ülkesinden on binlerce işçi ve sendikacı kentte büyük bir protesto gösterisi düzenledi. İşçiler Avrupa Birliği politikalarının belirlenmesine, sendikaların daha aktif bir biçimde katılmasına olanak sağlanmasını ve birlik içindeki işsizlik oranının düşürülmesini talep ediyorlardı. İngiltere İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun temsilcilerinden Tony Young da gösteriye katılanlar arasındaydı. Biz Avrupa Sendikal Hareketi'nin bir parçasıyız. İşçi haklarını bir kenara iten ve devletlerin rolünün ortadan kalktığı bir Avrupa'ya karşı olduğumuz mesajını duyurmak için buradayım. Biz Amerikan modelini değil Avrupa sosyal modelini istiyoruz. Avrupa'da işçi haklarının korunduğu, işçilere adil haklar sağlandığı bir sosyal modelden yanayız. Barcelona Liderler Zirvesi'nin dikkatini çekmek istediğimiz konu da bu. Peki gerçekten de işçi haklarının ve sendikaların sesinin sürekli olarak bir kenara itildiği bir Avrupa'ya doğru mu ilerleniyor? Bazı yorumcuların dile getirdiği gibi İngiltere'nin, üstelik de İşçi Partili Başbakanı Tony Blair'in önderliğinde, sendikaların geleneksel etkinliğine karşı neoliberalizmin zaferi mi söz konusu? Son 2-3 yıldan bu yana açık politika reformları üzerinde hükümetlerle sendikalar arasında gerçek bir ortaklık yaratılmasına yönelik ciddi bir çaba gösterilmediğini görüyoruz. Friedrich Michel, Avrupa'daki merkez sol hükümetlere siyasi danışmanlık yapan Policy Network adındaki bir araştırma kuruluşunun yöneticisi. Sendikalarla hükümetler arasında açık bir gerginliğin işaretlerinin görüldüğünü ve yeni eğilimin merkez sol liderlerin sendikalardan çok merkez sağ liderlerle ittifak yapmaları olduğunu söylüyor. Friedrich Michel'e göre bu gelişme hem Avrupa Sendikal Hareketi'nin hem de merkez sol yönetimlerin rollerinde değişikliklere yol açacak. Bu eğilim büyük bir olasılıkla iki sonuca yol açacak. Birincisi sendikaları reform sürecinde kilit öneme sahip birer ortak olma özelliklerini koruyabilmeleri için faaliyet biçimlerini yeniden tanımlamaya zorlayacak. İkinci olarak da merkez sol hükümetlerin Avrupa'da birlik içinde oldukları izleniminin değişmesine neden olacak. Almanya Başbakanı Schröder gibi liderler kendilerini yeniden tanımlamak ve sendikalarla artık değişik ve yeni ortaklıklar yaratmak zorunda olduklarını anlayacaklar. Berlin'deki Sosyal Araştırmalar Bilim Merkezi'nin yöneticilerinden Profesör Hans-Dieter Klingemann Avrupa içindeki büyük işletmelerin artık küresel ölçekte birer aktör olduklarını söylüyor ve sendikaların bu değişikliğe kendilerini uyarlayamadıklarına dikkat çekiyor. By, um... Modern bir ekonomi ve büyük bir pazar olduğu düşünülürse, işletmelerin kar yapması halinde dolaylı olarak işçilerin de ücret artışları şeklinde bu durumdan yararlanmaları gerekir. Fakat gerçek olan o ki, Avrupa çapında güçlü bir sendika örgütü yok. Bunun da bir nedeni var, paylaşımın Avrupa ölçeğinden çok ulusal ölçekte daha iyi sağlanabileceği inancı hala güçlü. Duruma baktığınızda özellikle işçi sendikalarının bunun ancak ulus devlet ölçeğinde mümkün olacağı fikrine yapışıp kaldıklarını görüyorsunuz. Tabi sendikalar geleneksel olarak ulusal ölçekte daha güçlü. Profesör Klingemann'a göre Avrupa'daki işçi hareketi sermayenin örgütleniş biçiminden ders çıkarmalı ve artık ulus devlet içinde örgütlenmeyi terk etmeli. So I think unless uh, the unions uh dolayısıyla ben sendikaların Avrupalılaşmak yönünde ciddi bir çaba harcamadıkları, Avrupa düzeyinde örgütlenmedikleri takdirde büyük işletmeler karşısında zayıf ve etkisiz kalacağını düşünüyorum bu durum Avrupa Birliği'nin tanımından kaynaklanmıyor, toplu pazarlıktaki ana aktörlerin yeniden şekillenmesi bu sonucu doğuruyor bu yüzden sendikalar nasıl bir yol izleyeceklerine karar vermeliler ayrıca sendika üyeleri de İşverenlerle daha iyi bir ücret anlaşmasına varabilmeleri için Avrupa ölçeğinin daha elverişli bir alan olduğu konusunda sendikalarını teşvik etmek zorundalar. Profesör Hans Dieter Klingemann Tabii işçilerin Avrupa çapında bir sendikal örgütü var. 1973 yılında kurulan Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu ya da kısa adıyla ETUK, şu sırada 35 Avrupa ülkesinden 76 ulusal sendika konfederasyonunu, ayrıca Avrupa çapında sektör düzeyinde örgütlenen 11 federasyonu bir araya getiriyor. Türkiye'den de Türk İş, DİSK, HAKİŞ ve KESK ETUK'un üyesi. Yücel Top ETUK yönetim kurulunda yıllarca asil üyelik yapmış. Şimdi de yedek üye. Hem küreselleşmenin hem de Avrupa Birliği'nin genişleme projesinin ETUK'u Avrupa çapında yeni politikalar üretmeye ettiğini söylüyor. Şimdi yavaş yavaş Avrupa Birliği'nin birleşmesi konusu Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun temel hedeflerinden biri haline geldi. Yani Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun amacı Avrupa'nın birleştirilmesi konusunda faaliyet göstermekti amaçlarından bir tanesi. Böyle olunca şimdi bir süpranasyonel bir yapı ortaya çıkmaya başladı. Bu bir de küreselleşmeyle birlikte bu herhangi bir ülkedeki kazanılmış olan hakların ortadan kaldırılması olayına da bir karşı cevap biçiminde düşünülebilir. Yani işte diyelim ki Fransa'daki bir iş yeri hemen kapatılıyor, Fas'a giriyor. Orada biraz daha durum kendileri açısından hoş olmaz. Yani ücretleri yükselmeye başlayınca oradan söküp Litvanya'ya veya oradan söküp Çin'e götürebiliyor. Bu de delokalizasyon dediğimiz bu olaya karşı Avrupa Birliği'nin sınırları içerisinde en azından her ülkede eşit olmasa bile asgari bir takım e, hakların bulunduğu bir kara parçası yaratılmak isteniyor. Işte Avrupa sosyal Avrupa'nın sosyal boyutu dediğimiz olay da bu. Şimdiye kadar sadece bir ticaret yapılan, alışveriş yapılan bir yer olarak düşünülen Avrupa Birliği giderek bir siyasi ve görüldüğü gibi de sosyal bir şekillenme içerisinde. O bakımdan da bir Avrupa sosyal modeli dediğimiz bir model ortaya çıktı. Yani bu modelde de işte ekonomik hakların kişinin sendikal hak ve özgürlüklerinin ve ekonomik hakların kişinin insan hakları niteliğinde vazgeçilmez hakları olduğu kabul edildi. Ee, bu bakımdan bu e, tek tek ülkelerdeki bu, bu kazanılmış haklar daha çok daha geniş bir kara parçası üzerinde daha nüfusu daha büyük bir insan topluluğunu ilgilendirmeye başladı. Yücel Top'un da belirttiği gibi Avrupa Sendikal Hareketi Avrupa Sosyal Modeli olarak tanımladığı ve kıta çapında işçi haklarının korunmasını hedefleyen bir politikayı benimsemiş görünüyor. Fakat Avrupa Birliği bir taraftan ekonomik olarak daha derin bir birliğe yönelir, bir taraftan da yeni üye ülkeleri içine alarak genişlerken işçiler bu Avrupa projesinden ne kazanıyor? İktisatçı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Dr. Ergin Yıldızoğlu, aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü'nde de misafir öğretim üyesi. Bu sosyal Avrupa tartışmasının arkasında ise bir başka e, önemli bir tartışma sürmekte. Bu da şu liberal Avrupa'ya karşı sosyal Avrupa yani serbest piyasa ile mi yönetilecek Avrupa yoksa sosyal piyasayla mı yönetilecek? Aradaki fark şu serbest piyasada devleti devreden çıkarıyorsunuz sosyal piyasada ise e, piyasayı veri olarak alıyorsunuz. Fakat devlet e, toplumun içindeki değişik e, sınıf ve tabakaların varlığını kabul ederek bunların arasındaki çelişkileri yumuşatıcı politikaları harekete geçirip e, piyasanın e, meta ilişkilerinin yıkıcı, tahrip edici e, toplumu e, dokusunu parçalayıcı e, etkilerini sınırlamaya çalışıyor. Tabii ki böyle bakınca sosyal piyasa e, liberal piyasadan çok daha insani bir gelişme. Sosyal Avrupa talebinin e, emeğin ihtiyaçları açısından en azından biraz olsun e, bu piyasayı denetlemek arzusunun bir e, ürünü diye düşünüyorum. E, bu yüzden emekçi açısından daha avantajlı bir, e, bir proje gibi gözüküyor. Ama genelde baktığımızda sosyal demokrat e, partilerin durumu e, ortada. E, bunların e, sosyal Avrupa projesini gerçekte üstlenmek gibi bir eğilimleri olduğunu söylemek çok zor. Aks, aksine her geldiklerinde biraz daha kesip biçip atıyorlar bir kenara bu projeyi. Ve Çünkü bu projenin yansıması aslında refah devlet dediğimiz olay. Bunu gittikçe... E, tahrip etmeye devam ettiler. Sosyal hakları ortadan kaldırmaya devam ettiler. Bunu yapmak zorundalar. Çünkü üzerlerine bir bütçe açıkları limiti dayanmış vaziyette. Kamu borçlanma limiti dayanmış vaziyette. Bunun içinde kalabilmek için de tek kesip biçebilecekleri yer emekçilerin hakları, gelirleri ve yaşam koşulları. Beni yani bir bir işçi sınıfında bir yararı varmış gibi gözüküyor. E vardır da büyük ihtimal. Ama yaşanabilir bir yani insan yaşamı içinde baktığımızda, bir iki kuşak içinde baktığımızda e, emekçiler bundan çok fazla bir şey kazandıklarını e, en azından ölçülebilir açıdan baktığında ben görmüyorum. Yani bilmediğim bir takım oranlar olabilir ama ben bilmiyorum. Yani. Peki aday ülkelerdeki işçi hareket açısından bakarsak onlar bir avantaj sağlayacaklar mı üye olduklarında? E, evet aday ülkeler açısından da... Yine birbirine çelişkili bir durum var burada. Şimdi aday ülkelerin işçi hakları işte Türkiye örnek olarak alalım bunlardan. İşçi hakları gerçekten Avrupa işçilerinin haklarından çok daha geride. Burada enteresan bir durum var. Eğer Türkiye işçi devleti Avrupa'nın bir parçası olursa bu işçi hakları kağıt üstünde teorik olarak Türkiye'deki işçi açısından gelişmiş, artmış olacak. Fakat iki, iki noktayı göz önüne almak gerekiyor burada. Hakların kağıt üstünde oluşması bu hakların kullanılabileceği ve bunlardan faydalanabileceği anlamına gelmiyor. Eğer işçi sınıfı belli bir sınıf şekillenmesine ulaşmadıysa, belli bir siyasal ve sendikal örgütlenme düzeyine ulaşmadıysa bu haklar orada durur ve bu hakları kullanamaz. Çünkü bu haklar teker teker kullanılabilen haklar değil aslında. Yani sınıfı ilgilendiren haklar sınıfın örgütlenme düzeyiyle ilişkili olarak kullanılabilirler ya da kullanılmadan kalabilirler Dr. Ergin Yıldızoğlu, Avrupa Birliği'nin genişlemesini destekleyen Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu, aday ülkelerde sendika hareketini Avrupa Birliği müktesebatı ve normları hakkında bilgilendirmek amacıyla uyum komisyonları kurmuş durumda. Benzer bir yapıda Yücel Top'un koordinatörlüğünde DISK, HAKİŞ ve Keskin katılımıyla Türkiye'de oluşturulmuş. Bu çerçevedeki bir danışma toplantısına katılan DİS Genel Başkanı Süleyman Çelebi ile Brüksel'de ETUK merkezinde karşılaştım. Çelebi Türkiye'deki sendika hareketinin birlik üyeliğini desteklediğini ve işçilerin bundan kazanacakları çok şey olduğunu düşünüyor. Türkiye'deki sendikal hareketin büyük bir çoğunluğu, bütünselliği Avrupa'daki bütünleşmeden yana. Bu konudaki iradeyi ortaya koymuş çünkü biz Avrupa Birliği'ni, Yalnız siyasi bir birlik, ekonomik bir birlik olarak değil, aynı zamanda bir sosyal birlik olarak değerlendiriyoruz. Ee, sendikal hareketin bakışı hemen Avrupa'sını yaratmak, sosyal Avrupa'yı yaratmak. Bu konuda dünyadaki bu gelişim sürecini de izleyerek e, bunun dışında kalmamaktır. Burada e, emekçi sınıfın e, etkin olmasıdır. Avrupa'daki kazanımlar bir günün sonucu değildir. Avrupa'da da e, gerek sendikal hareket, gerek işçi sınıfı bu hakları elde ederken büyük mücadeler verdi. Bu mücadele sonucu kazanımların daha geliştirilmesi yolunda e, emekçi sınıflara görev düşüyor, sendikal harekete görev düşüyor. Biz hemen Avrupa'sının yaratılması sürecine katkı vermek istiyoruz. Sosyal Avrupa'nın içerisinde. Türkiye işçi Sınıfı olarak yer almak istiyoruz. Türkiye ki Türkiye'nin aday ülke statüsünde. Herkes de bir zaman sonra üye olabileceğini ümit ediyor Türkiye'de ya da çoğunluk. Türkiye'de somut olarak işçilere ne kazandıracak bu? İşçilere şunu kazandıracak her şeyden önce. Şu anda Türkiye gerçekten ekonomik bir krizin içerisinde. İşsizliğin en çok yaşandığı ülkelerin başında geliyor. Yoksulluğun en çok yaşandığı. Ülkelerin başında geliyor. Ben e, bu sürecin e, doğru değerlendirilmesi halinde işsizliğin azalacağını, istihdam yaratılacağını, işçilerin milli gelirdeki paylarının reel olarak düzeleceğini, yalnız ücretler bazında değil sosyal boyutta, yaşamda, eğitimde, sağlıkta e, ciddi e, katkısının olacağına inanıyorum. Ya, yepyeni bir dünya düzenini Türkiye insanları tarafından da hak edildiğine inanıyorum. Ee, bir kalite gelecektir Türk insanının yaşamına. Ee, bunun için e, çaba sarf ediyoruz. Bunların zorluklarını elbette biliyoruz seni hareket olarak ama e, bizim de artık bu hedefimizin e, bir yere vardırılması gerekiyor.